Kredi kartlarına biriken para puanlar, yani bonusları kullanmak caiz midir demiş. Ya şimdi caiz bir türlü, caiz değil deseniz başka bir türlü. Ee, kredi kartı dediğimiz şey aslında bir şekilde bankaya bulaşıyorsunuz. Yani. Değil mi? Şimdi sizin bir bankada hesabınız var. Banka ne iş yapıyor? Allah'ın haram kıldığı faizi işletiyor. Faizle iş yapıyor. Faiz sistemini çalıştırıyor. Siz de onlardan kredi almışsınız, onların ayakta e, durmalarına destek veriyorsunuz. Bu bir. Yani bu e, sakıncı olan yönü hı hı. bu bir. İkincisi, o aldığınız kredi kartı, yani diyelim ki vize kart, master kart, bilmem ne kart, o kartları ilk defa icat eden, ki çoğunu Yahudiler icat etmişler, onlara bir e, katkımız, oluyor. katkımız oluyor. Yani Yahudi'ye yardım etmiş oluyoruz. Bu açıdan doğru değil. Yani siz dedim ki vize kartınız var, master kartınız, euro, bilmem ne kartınız var, onu alışveriş ettiniz. Zamanında öderseniz, hani sizin açısından faiz ödememiş oluyorsunuz ama delim ki sizin A bankasından kartınız var, filan marketten alışveriş ettiniz. Orada da B bankasının post makinesi var, şöyle çekilen. Evet. O iki banka arasında komisyon alıp vermeye, yani faiz alıp vermeye de sebep oluyor. Dolayısıyla bu saydığım 1, 2, 3 neden dola, nedenden dolayı yani caizdir, iyidir, güzeldir diyemiyoruz. Şimdi bu bonus dediği şeyler yani faiz değildir, hırsızlık değildir, gasp etmek değildir. Yani onu alabilirsiniz ama işin yani kredi kartı, vize kartının bu boyutu var. Yani sütten çıkmış ak, ak kaşık neydi? gibi efendim anan ak sütü gibi helal olsun hiçbir şey yok diyecek konumda değiliz. Yani şaibesi var ama faizdir de değil